Kişi kabre konduktan sonra e, cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur evet. olabilir diye bir şey biz de duyuyoruz. E, ki birbirlerinden insanlar haklarını almadan bu nasıl gerçekleşir? E, şimdi Cenab-ı Hakk'ın ilminde kimin ne olacağı belli. Evet. Yani kıyamet gününde zaten o hesap kitap olacak ama e, bir Müslüman veya gayrimüslim inanan, ibadet eden, İnsanlar belli olacak. Orada hesap e, sualler nedir? Men Rabbuk suali var değil mi? Rabbin evet Rabbin kim? kim? E, peygamberin kimliğini nedir? Bu tür sualler tevcih olunacak deniyor. E, zaten e, bu işi yapan Cenab-ı Hakk'a bağladığı olan Resulullah Aleyhisselam'a sevdası olan insan e, Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla bunların cevabını verecek. O rahat cevap verme e, kendisini alacak. İkrama vesile olacak ki bunu zaten Müslümanlar için olacak bu, bunlar. Ee, ben Allah'ı tanımıyorum. Peygamber kimmiş? Allah Allah İslam diye bir şey mi varmış? Dediği takdirde zaten e, anayı almadığını düşünüyor. bunları bildiği halde orada cevap veremeyecek adam değil ee, mi? Yani evet o imkan kendisine veriliyor rahatça cevaplıyorsa zaten Cenab-ı Hak yanında bu insan makbul bir insandır. Yani. Ya, bu tür böyle küçük bir hesaplaşma orada olacak o vereceği cevap neticesinde artık cennet nimetlerinden istifade ne olabilir? Orada huzur içinde olmak, efendim inkar eden, ibadet noktasında sıkıntısı olan sanki Allah'ı bilmiyormuş gibi, hı hı. sanki Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam'ı tanımıyormuş gibi davranan Müslümanlar da sıkıntı çekecekler. Fakat bu hesaplaşma meselesi tabii kıyamette olacak bir hadisedir.